Merhaba, bu hafta Söz Küçüğü'nde Göç Vakfı'nın hazırladığı Çocuk Hakları ihlallerinin izleme raporunun Ekim-Kasım-Aralık aylarının raporu üzerine konuşacağız. Göç Vakfı'ndan Emin Sarıkaya ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden ve yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz? Ben Emin Sarıkaya Göç Vakfı Çocuk Çalışmaları Koordinatörüyüm. Göç Vakfı 2010 yılından itibaren Diyarbakır'da çocuklarla özellikle göçten etkilenmiş çocuklar olmak üzere tüm çocuklara yönelik çalışmalar yapan bir vakıf. Bu çalışmaların merkezinde aslında çocuk yaşam merkezleri dediğimiz mekanlar oluşturmak üzere. Ee, çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra e, aynı zamanda çocuk hak ihlallerini izleme, medyadan izleme e, ve raporlama çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca da e, çocuklara yönelik e, eğitim desteği çalışmamız projemiz mevcut. Bunun dışında farklı projelerde yapıyoruz. Peki, aslında şöyle ben bu rapora ilk baktığım zaman aklıma ilk gelen soru e, bu rapor tüm Türkiye genelinde mi hazırlandı yoksa belirli şehirler veya belirli konumlar üzerinde mi? E, tabii ki tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde hazırlanan bir rapor bu. Belki biraz e, raporun yöntemiyle ilgili bilgi verebilirim. E, 2012'den itibaren e, 3 aylık e, e, dilimlerde... E, Özellikle internet medyası incelenerek hazırlanmış raporlar bunlar. Yani aslında biz e, internet medyasına düşen haberleri topluyoruz. Ve burada yaşanmış olan çocuklara yönelik hak ihlallerini rapor haline getiriyoruz. Yani çok özetle bu e, noktada e, çocuk hakları sözleşmesi... Ve özellikle işte zaman zaman engelli aktör sözleşmesi de içerisinde olacak şekilde değerlendirmeler, yorumlar yapıyoruz bunlarla ilgili. Anladım. Ee, aslında sayılar yani istatistikler çok fazla, çok yüksek rakamlar ki medyaya düşenler bunlar. İlk bunu fark ettiğim zaman e, kimsenin bilmediği olayların daha fazla olduğunu ve bunun için gerçekten üzüldüğümü anladım. Rapor için hı hı. biraz konuşabilir miyiz? Aslında sizin de söylediğiniz gibi şimdi şöyle bir şey var aslında yani e, her gün tek tek e, yaşanan bir takım çocuk hak ihlallerini biz e, göremiyoruz. Yani bu çalışmanın aslında e, bence e, bize çarpıcı olarak sunduğu nokta şu yani 3 aylık bilimlerde çıkardığımız raporlar aslında her gün onlarca olayın Türkiye. Genelinde onlarca çocuk hak ihlalinin yaşandığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor bize. Yani normalde günlük hayatta gözden kaçan hak ihlalleri 3 aylık raporlar yapınca çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Ve aslında bizim ülkemizde ciddi anlamda çocuklarla ilgili hak ihlalleri olduğunu görüyoruz. Fark ettim ki hak ihlallerinin genelde aile veya çocuk üzerine değil de devletin doğrudan ihlal ettiği hakların olduğunu gördüm evet bununla ilgili belki şöyle bir şey söylemek gerekebilir şimdi hak ihlalleri bizim yaptığımız izleme çalışmasında bir takım kategoriler bir takım başlıklarla ilişkili mesela örneğin çocuğun korunması hakkı başlığı altında bir takım e, raporlar çıkarıyoruz. Yaşam hakkı ile ilgili bir takım e, kategorik e, raporlar çıkarıyoruz. E, yani bu kategoriler değişebiliyor. Şiddetle ilgili e, eğitim hakkı ile ilgili sağlık hakkı ile ilgili. Bu kategorileri e, yani yaşanan hak ihlalinin içeriğine göre yaşanan haberle ilgili içerikte ne varsa o kategoriyi yerleştiriyoruz. Sizin söylediğiniz boyutu bunu biraz şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bazı olaylar evet çocuklar, aileleri veya toplumsal süreçlerde yaşadıkları ile ilgili de bir takım ihlal süreçleri yaşıyor olabilirler. Bir de yani bunu biz daha çok ihmal yani devletin ihmali olarak değerlendiriyoruz. Bir de bizzat devlet kuruluşlarında ve devleti temsil eden yetkililer ya da görevliler tarafından e, yaşanan ihlaller var. Bunu zaten bizzat fiili ihlali olarak değerlendiriyoruz. Yani devletin görevlisinin yaptığı ihlali olarak diye. Çünkü devlet biliyorsunuz çocukları koruma e, ve onların haklarını ...bir şekilde gerçekleştirmeleriyle ilgili e, en büyük sorumluluk sahibi olan e, Aygıt ve eğer bunu bizzat kendi görevlileri ihlal ediyorsa bu devletin fiili ihlali olarak değerlendiriyoruz biz bunları. Evet gördüğümüzde zaten çok fazla devletin yaptığı ihlal varmış. Peki bunun e, üstesinden nasıl gelebiliriz sizce? Biz, e, dikkat etmişseniz e, raporlarımızda aslında e, hemen e, raporların sonuna bir takım e, şeyler e, talep verilir e, evet taleplerimizi e, yazıyoruz aslında bu e, sadece bizim değil yani çocuk hakları sözleşmesi e, ülkemiz tarafından da biliyorsunuz 95 yılında onaylandı ve o yaklaşık 10-17 yıldan fazla bir süredir biz e, devlet olarak bu, bu sözleşmeyi e, bir şekilde gerçekleştirmekle yükümlü olduk. Bunu e, bir takım periyodik raporlarla aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine e, raporlamamız gerekiyor. Nitekim bu raporların sonuncusu 2012 yılında. Birleşik Milletler'de görüşüldü ve orada da yani yaşanan sorunlarla ilgili bir takım tavsiyeler kararlar alındı ve devlet bunları uygulamakla yükümlü. Aynı zamanda bizim gibi sivil toplum örgütleri de bu hak ihlallediğiyle ilgili bir takım talep ve öneriler getiriyorlar. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz sorunuza gelince zaten bu talep ve önerilerimizi aslında Bunları ayrıntılarıyla dile getiriyoruz. Şunu öncelikle söylemek gerekebilir. Evet çocuk Sözleşmesi sözleşmesiyle beraber ülkemizde bir takım dönüşümler yaşandı. En azından yasal anlamda bir takım dönüşümler yaşandığı bir gerçek olumlu anlamda. Yalnız uygulamada inanılmaz sıkıntılar yaşanıyor. Tüm boyutlarıyla. Biz aslında talep ve önerilerimizde ve yoğunlukla bunları dile getiriyoruz. Örneğin en önemli taleplerimizden biri Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve yasalarının çocuk hakları sözleşmesiyle uyumlu hale getirilmesi. Peki bu yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Özellikle bu yasaların uyumlu hale getirildikten sonra veya öncesinde bir takım altyapıların oluşturulması gerekiyor. Yani kurumsal altyapıların güçlendirilmesi gerekiyor. Yani uygulamalarda sorun yaşanmaması için yasayla yasa ile birlikte yasa çıkacak yasalarla ilgili alt özellikle fiziksel sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun dışında mesela çok önemli olan bu son raporumuzda da değindiğimiz bir şey var. Ee, Türkiye'de çocuklara yönelik bir takım e, istatistikler mevcut değil. Yani Çocukların sağlıkla işte ilgili, eğitimle ilgili, ile ilgili e, ne boyutta neler yaşadıkları ile ilgili bir takım ayrıştırılmış veriler yok elimizde. Bu son yine e, raporumuzda çocuk yaşta evliliklerle ilgili öne çıkardığımız çarpıcı tablolar var. Bunlarla ilgili bir takım önlemlerin alınması gerekiyor ile ilgili bir takım koruma mekanizmalarının oluşturulması gerekiyor. Ee, bu, buna benzer, mesela eğitim akışı ile ilgili ceza e, benzer e, altyapı sorunları var. Çocukların özellikle e, e, adli süreçlerde ciddi hakillerleri yaşadığını çok iyi biliyoruz. E, en önemlisi yine e, ana dilde eğitim ve e, Çocukların toplumsal süreçlere katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Birçok çocuk e, sınır bölgelerinde yaşayanlar başta olmak üzere kara mayınları ile ilgili veya bir takım patlayıcı maddelerden dolayı e, bir takım ölümler yaşanıyor, yaralanmalar yaşanıyor. Yani bunu çok fazla sayabiliriz. Bu noktada hakkı ilerlemekiz. E, özetle e, çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde çocuğun yüksek yararı ilkesi ve uygun olarak gerekli tedbirlerin alınmadığını ve bunlarla ilgili ivedilikle bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz ve bunu söylemeye devam edeceğiz. Peki bu rapordan sonra önümüzdeki aylarda yeni bir rapor çıkarma düşünceniz var mı? Evet, e, şimdi açıkçası biz 2012 raporlarımızı 3 aylık dilimlerde çıkarıyorduk. Belki yani şu an e, onunla ilgili net bir e, karar almadık ama belki bu e, 2013'te 4 aylık e, dilimlerde e, sıkım raporlar şeklinde gerçekleşebilir. Ayrıca bu 2012'nin 4 ayrı raporunu birleştireceğimiz bir bir yıllık rapor yayınlayacağız. Bunu da sizlerle mutlaka paylaşacağız. Ve bunu özellikle şunun için yapıyoruz. Bu bir yıllık rapor İngilizce'ye de çevrilecek ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne de gönderilecek. Bunu niye yapıyoruz? Bu da bir şekilde Türkiye'de yaşanan hak ihlallerinin komite tarafından da bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve Belki hani e, bir takım koruyucu, önleyici mekanizmaların bir an önce oluşturulması için Birleşmiş Milletler'in de bir baskı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bir şarkı arası verelim o zaman sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. I found was all but one, all alone, smoking his last cigarette, I said where you been, he said Asking anything, where were you, when everything was Merhaba, Göç Vakfı'nın yayınladığı rapordan bahsediyorduk. Emin Bey aslında raporda göze çarpan birçok yer var da öncelikle şunu bir konuşmak istiyorum. Çocuk gelinler ve çocuk intiharları. Çocuk gelinler ve çocuk intiharları bizim son raporun aslında en çarpıcı ve öne çıkardığımız noktalarından biriydi. Belki daha önceki raporlarımıza bakmışsanız çocuk intiharlarını daha önce de öne çıkarmıştık ve aslında hiç de göz, yani gözden kaçmayacak şekilde e, çocuk intiharları ülkemizde gerçekten ciddi boyutlara gelmiş durumda. Önceki raporumuzda bu intiharların en e, vahim noktasının e, intihar yaşının 8 yaşa düşmüş olmasıydı. Onu öne çıkarmıştık. E, son raporumuzda e, yaşanan mesela 25 intihar vakasından 18'inin ölümle sonuçlanması. Ve e, altı, e, altında çocuk yerinlerden oluşması en çarpıcı noktaları oluşturuyordu. Sekiz yaşa düşmesi cidden çok kötü ya. Şu an onu fark ettim. Sekiz yaşa düşmüş olması gerçekten e, çok fazlasıyla irdelenmesi gereken bir konu. Bunun özellikle biz e, bunu analiz ettiğimizde Çocuk Hakları Sözleşmesi bağlamında çocukların ve ailelerin bir takım desteklerden yoksun bir şekilde süreci geliştirdiğini görüyoruz. Yani bununla ilgili çocuğun yüksek yararı çerçevesinde özellikle aile süreçlerinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini burada da, bugün programımızda da Belirtmem gerekiyor çünkü çocukların özellikle de 8 yaşındaki bir çocuğun ne gibi bir e, süreçten sonra intihar etmiş olabileceği e, uzmanlarla birlikte elde gereken önemli bir konu. Evet eğitim hakkına geçelim. Engelli çocukların eğitim hakları sürekli ihlal alanı e, diye bir bölüm var. Üç olayda 98 çocuk etkilenmiş ve devletin fiili ihlalinden kaynaklı bir şekilde. Evet, bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Bununla ilgili belki şeyi de, haberi de paylaşmak iyi olabilir. Biz eğitim hakkı ihlali kategorisine... Diğer önceki raporlarımızda da sık sık e, dile getiriyoruz. Bununla ilgili bu raporumuzda özellikle öne çıkan boyut e, engelli çocuklarla ilgili kısım oldu. Eğitim hakkıyla ilgili e, internet medyası izlemesi sonucunda bir olaydan ee, özellikle devletin, devletin malinin olduğu bir olaydan bir çocuğun etkilendiğini, devletin fiili ihlalinden kaynaklı yaşanan 3 olayda da 98 çocuğun etkilendiğini raporumuzda beyan etmiştik. Bu olaylardan biri programımızda da belki bunu belirtmek daha iyi olabilir. Ee, engelli çocuklara okul engelli başlıklı bir haberde e, Aydın'ın Nazilli Bozdoğan Buharkent Karacı Kuyucak Sultanhisar ile Yeni Pazar ilçesinde yaklaşık 80 zihinsel engelli çocuk gidebilecekleri okul olmadığı için eğitimlerini yarım, yarım bırakmak zorunda kalmıştır diye bir haberden yola çıkarak bu ihlali raporumuzu aldık. Burada şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hem çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde hem de birleşik milletler engelli hakları sözleşmesi çerçevesinde tüm çocukların ayrım gözetilmek, sizin eğitim hakkına erişebilmesini sağlanması noktasında devletlerin yükümlülükleri var. Bu bağlamda özellikle şunu da belirtmek gerekiyor. Çocuk Hakları Komitesi'nin Türkiye raporunu görüştüğü son oturumda bir takım ...tavsiyeler ve bir takım uyarılar da bu konuyla ilgili yapılmış durumda. Bu kadar engelli çocuğun okulsuz kalması, eğitimlerinin engellenmesi ve bununla ilgili herhangi bir önlem veya bir tedbir alınmamış olması... ...bunun bizzat devlet eliyle yapılmış olması korkunç bir şey aslında. ve Bununla ilgili de bir an önce gerekli işlemlerin yapılarak bu çocukların gerçekten... Sağlıklı süreçlerle eğitimlerin eğitim kurumlarına kavuşması gerekiyor. Bunu e, özellikle ön plana çıkardık e, raporumuzda. Devlet aslında çok önemli bir hak ihlali yapıyor. Çocuğa Özgü Adalet Sistemi diye bir bölüm var. Hı hı. Onu anlatabilir misiniz biraz? Bizim raporumuzda yer verdiğimiz kategorilerden biri de Çocuğa Özgü Adalet Biliyorsunuz çocuk hakları sözleşmesi çocuklar özgü bir takım e, adalet mekanizmalarının süreçlerinin yetişkinlerden farklı olarak geliştirilmesi gerektiğini e, söylüyor ve devleti bu konuda yükümlü kılıyor. Burada da özellikle mesela e, takım toplumsal süreçlerde gözaltına alınan çocuklar var. Bu çocuklar aslında kesinlikle e, bir takım e, çocuklara uygun olan dolu e, kuvvetleri ve süreçlerle ilişkili takım e, gözaltı süreçlerinin yaşanması gerekiyorken e, tam da bunun tersi bir şekilde yetişkinler gibi gözaltına alınıp tutuklanan çocuklardan bahsediyoruz. Bununla ilgili çocuk hakları sözleşmesi Çocukların tutuklanmasını son çare olarak, kesinlikle son çare olarak bize salık veriyor. Ve bizim kesinlikle bu noktada çok dikkatli olmamızı belirtiyor. Ama maalesef ülkemizde çocukların adli süreçlerde çok kolayca gözaltına alınabildiğini, tutuklandıklarını ve ceza aldıklarını görebiliyoruz. Bunların çocuk hakları sözleşmesi... Ölçü, ölçüleriyle e, hak ihlalleri oldu, olduğunu düşünüyoruz çocuklara yönelik ve bunun devletin eliyle gerçekleşiyor olması devletin fiili ihlal yaptığını gösteriyor bunu da raporlarımızda özellikle e, bunlara raporlarımızda e, yer veriyoruz bu e, gerçekten ülkemizin yine e, çocuk intiharlarında olduğu gibi en önemli kanayan yaralarından biri. Yani çocukları e, en son çare olarak tutuklamamızı salıp veren çocuk hakları sözleşmesini uygulamamış oluyoruz. Evet. Ya programımızın sonuna geldik aslında. Teşekkür ederim bizimle bu, bu konuları paylaştığınız için. E, özellikle bizi e, programımıza davet ettiğiniz için ve bu e, raporumuzu bunun aracılığınızla ile paylaştığımız için biz teşekkür ediyoruz sizlere. Bu noktada çocuk hakları sözleşmesi ve çocuk hakları ile ilgili süreçleri aktarmamıza yardımcı olduğunuz için biz çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.